Soru, Allah Teala bana bir erkek çocuk verdi. Benim için akika kurbanını kesmem mi yoksa onun ücretini sadaka olarak vermem mi daha faziletlidir? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Akika kurbanını kesmek ücretini sadaka olarak vermekten daha faziletlidir. Hatta akika kurbanının yerine mal ücretini vermek akika kurbanının yerine geçmez ve akika kurbanı kesilmiş sayılmaz. Çünkü akika kurbanından maksat onu kesmekle Allah Teala'nın rızasını yakınlaşmaya çalışmaktır. İbn Kayyım Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Bir kurbanı yerine bir kurbanın yerine meşru kılındığı şekliyle kesmek ücretini sadaka olarak vermekten daha faziletlidir. Tıpkı haccın kurbanı. Heri ile kurban bayramında kesilen kurban, uthiye gibi. Çünkü bundan kast edilen şey kurbanın kesilmesi ve kanının akıtılmasıdır. Zira kurban namaz ile birlikte zikredilmiştir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Nebi, öyleyse Rabbin için namaz kıl. Her namazını ona halis kıl ve onun için kurban kes. Kurbanını onun için ve üzerine onun adını anarak kes. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey Resul onlara de ki muhakkak benim namazım, kurbanım ve hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani benim kurbanım sadece Allah içindir. Putlar, ölüler ve cinler için değildir. Allah'tan başkası adına ve üzerine Allah'tan başkasının adını anarak kestiklerinizden de değildir. Her ümmetin kendisine ait bir namazı ve kurbanı vardır. Başka ibadetleri namaz ve orucun yerine geçmez. Bunun içindir ki bir kimse temettü veya kıran haccında kesilmesi gereken kurbanın hedi yerine onun kat kat üstünde kıymetini vermiş olsa yine de bu kurbanın yerine geçmez. Aynı şekilde Kurban Bayramı'nda kesilen kurban da bunun içindir. Allah Teala en iyi bilendir. İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi'ne akika kurbanının yerine kıymetinin verilmesinin hükmü nedir diye sorulmuş. Bunun üzerine İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi şöyle cevap vermiştir. Erkek çocuk için iki koyun, kız çocuk için bir koyun kesilir. Akika kurbanının yerine kıymetini ücretini veya başka bir şeyi vermek geçerli değildir. Yine ilmi araştırmalar ve fetva daimi komitesine, akika kurbanını kesmek yerine kasaptan et satın alsam geçerli olur mu? diye sorulmuş. Bunun üzerine ilmi araştırmalar ve fetva daimi komitesi şöyle cevap vermiştir. Kız çocuğu için bir koyun, erkek çocuğu için ise iki koyunu kesmenin dışında bir şey geçerli olmaz. Allah Teala en iyi bilendir. Soru, Bedeninin her tarafı etli olsun diye küçüklüğünden beri kuyruğu kesik olan koyun kurban veya akika olarak kesilebilir mi? Evet, böyle bir koyun kurban veya akika olarak kesilebilir mi? Cevap, Hamp yalnızca Allah'adır. Kuyruğu, kuyruğu kesik olan koyunun ne kurban bayramında kesilen kurban, Utiye ne haç kurbanı hedi ne de akika kurbanı olabilir. Nitekim müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip'ten Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık hayvan alırken kurban olmaya engel olan bir kusurunun olup olmadığından emin olmak için onun gözüne ve kulağına dikkat etmemizi bir veya iki gözü kör Kulaklarının ön veya arka kısmı kesilmiş, kulakları ortadan kesilmiş, yarılmış ve kulakları delinmiş hayvanlardan kurban kesmememizi bize emretti. Bu kusurların hepsinin sonradan kesilmiş ise hüküm böyledir. Yok eğer koyun doğuştan kuyruksuz olarak yaratılmış ise bu takdirde boynuzsuz ve kuyruğu küçük yaratılmış olan hayvan hükmündedir. Bu durumdaki hayvanın kurban edilmesi ise caizdir. Soru. Adak veya akika veya hutta düğün yemeğinde kesilen kurbanın yerine onun karşılığında mal kıymetini infak etmek caiz midir? Cevap. Hamd yalnızca Allah'adır. Bu kimsenin üzerine gerekli olan adağı sebebiyle onun karşılığında val, mal vermesi caiz değildir. Fakat adanılan Nezledilen şey Allah Teala'nın rızasına yakınlaşmaya çalışmak için mal para olursa bu takdirde adakta bulunan şekliyle mal para olarak vermek caiz olur. Fakat bir kimse malının hepsini vermeyi adakta bulunursa bu takdirde malın sadece üçte birini verebilir. Aynı şekilde akika kurbanı veya düğün yemeğinde kesilecek kurbanın Yerine onun kıymetini, ücretini ödemek de caiz değildir. Çünkü akika kurbanında sünnet olan erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesilmesidir. Düğün yemeğinde sünnet olan ise insanın evlendikten sonra ziyafet verirken en az bir koyun kesmesidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak bildirilen hadiste o Abdurrahman bin Avfa, Allah ondan razı olsun. Evlendikten sonra şöyle buyurmuştur. Bir koyun bile olsa onu keserek yemek ziyafet ver. Bu konuda sünnet olan davranış budur. Bu konuda koyun keserek yemek yedirmek yerine malı infak etmek kıymetini vermek sünnete aykırı bir davranıştır. Ve bunun dinine bir aslı ve temeli yoktur. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ondan sonra eshabı, Allah onlardan razı olsun böyle bir şey yapmışlardır. Bu sebeple insanın Allah Teala'nın Kitabı Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ve onun peygamberi Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde sahip olarak gelene sımsıkı sarılması ve bu ikisinin dışındakileri terk etmesi gerekir. Muvaffakiyet Allah Teala'dandır. Soru. Erkek ve kız olarak bir batında dünyaya gelen kız çocuklar için üç koyun yerine bir sığır veya ineği akika kurbanı olarak kesmek caiz midir? Eğer cevabınız evet ise akika kurbanı olarak kesilecek olan sığır veya ineğin özellikleri, vasıfları nelerdir? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Sünnet olan erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyunu,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 Akika kurbanı kurban bayramında kesilen kurban hükmünü alır mı? Dolayısıyla sığır ve deve cinsine iştirak ortaklık geçerli olur mu? Alimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda doğruya en yakın görüş akika kurbanında iştirak ortaklık geçerli olmaz. Bu malikilerin ve hambelilerin görüşüdür. Değerli alim Muhammed bin Salih el-Hüseymin Allah ona rahmet etsin. Bu konuda şöyle söylemiştir. Akika kurbanında iştirak, ortaklık geçerli değildir. Dolayısıyla bir deve iki kişinin yerine geçmez. Aynı şekilde sığır da iki kişinin yerine geçmez. Üç kişinin yerine geçmeyeceği gibi dört kişinin yerine geçmemesi daha önce gelir. Bunun sebebi şudur. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda bir şey gelmemiştir. İbadetler delillere bina edilmiştir. İkincisi akika kurbanı bir fidyedir. Fidye ise parçalara bölünemez. Akika kurbanı nefis can için bir fidyedir. Nefsin yerine bir fidye olduğuna göre akikanın da nefis ayrı bir can olması gerekir. Birincisinde zikredilen sebep daha doğru olduğunda şüphe yoktur. Çünkü iştirak ortaklık konusunda bir delil gelmiş olsaydı ikinci, sebeple, ikinci sebep ortadan kalkardı. Bu sebeple bu konudaki hüküm hiçbir delil gelmemesi üzerine bina edilmiştir. Allah Teala en iyi bilendir. Soru 1. Fakir bir ailenin ekonomik gönden durumu düzelmekte, düzeltmekte yararlanmak için Allah yolunda kesilmek amacıyla hediye edilen koçu satmak caiz midir? 2. Bir, yaş bir yaşından daha küçük olan bir koç akika kurbanı olarak geçerli olur mu? Erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun. Lütfen sorularıma önem vermenizi ve onları cevaplamanızı rica ediyorum. Çünkü bu sorulara cevap vermenize ihtiyacımız vardır. Teşekkür ederiz. Cevap Hamt yalnızca Allah'adır. Haç kurbanının veya kurban bayramında kesilen kurbanın bir kısmını veya hepsini satmak caiz değildir. Ancak kurmana satın aldıktan sonra ondan daha güzelini veya daha kilolu olanını bulduğunda onun yerine başkasını satın almak için onu satmak caizdir çünkü insanın verdiği her şey Allah Teala içindir. Bu sebeple hac kurbanından veya kurban bayramında kesilen kurbandan bir şey satmak caiz değildir. İbn İmam İbn Kudame Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Hac kurbanından veya kurban bayramında kesilen kurbandan bir şey satmak caiz değildir. Kurbanı kesen kasap fakir ise kesip ücretinin dışında kurbanın etinden bir miktar kendisine verilmesi caizdir. Çünkü o fakir olduğu için kurbanın etinden almaya hak sahibidir. Yoksa başkasına verildiği gibi emeğinin karşılığından dolayı ona verilmiş sayılmaz. Değerli alim Muhammed bin Salih el-Hüseymin Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Kurban bayramında kesilen kurbanın etinin bir bölümünü veya derisini satmak haramdır. Kurbanı kesene kesim ücretinin karşılığında kurbanın bir kısmını veya kurbandan bir şey verilmez. Çünkü bu davranış satmak anlamına gelir. Hediye ve utiye ile ilgili hükümler adlı kitapçıktan alınmıştır. Değerli alim Muhammed bin Salih el-Hüseyin Allah ona rahmet etsin. Devamla şöyle demiştir. Kurban bayramında kesilen kurbanın etini satmak, gibi etmek ve dehim bırakmak gibi onun kurban olma vasfını engelleyen hiçbir tasarruf caiz değildir. Ancak kendi menfaati için değil de kurbanın yararı için onu daha hayırlısı ile değiştirmek amacıyla satması caizdir. Örneğin bir kimse bir koyunu kurban olarak tayin ettikten seçtikten sonra herhangi bir gayeden dolayı gönlü onda kalır da kurban olarak seçtiğine pişman olur ve onun yanında bırakmak veya beslemek için daha hayırlısıyla da değiştirirse bu caiz değildir. Çünkü bu davranış kurbanın yararına değil de kendi nefsi için Allah Teala'nın rızası için verdiğinden geri dönmek demektir. Koyunun erkeğine koç denir. Koçta asıl olan kurban olabilmesi için bir yaşını doldurmuş olmasıdır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde altı ayını doldurmuş koyunun kurban olarak kesilmesinin caiz olduğu sabittir. Alimlerin çoğunluğu keçinin değil de koyunun altı ayını doldurmuş olması gerektiğini belirtmişlerdir. Koyun altı aydan büyük oldukça daha faziletli olur. Çünkü mezheplerden bazı alimler koyunun da bir yaşını doldurmuş olması gerektiğini görmektedirler. Dinen belirlenen yaşa bir yaşına erişmiş hayvandan başka hayvana. Kurban olarak kesmeyin. Ancak bulamazsanız alt ayını doldurmuş koyunu kurban olarak kesebilirsiniz. Bu hadisin zahiri bir yaşında olanı bulunamaması durumunda altı aylık koyunun caiz olduğuna delalet etmektedir. Fakat alimlerin çoğunluğu bunu müstahak olarak yorumlamışlar ve bu konuda şu hadisleri değil göstermişlerdir. 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adamdan rivayet olduğuna Görev Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir yaşındaki keçi için yeterli olan altı aylık koyun içinde yeterlidir. Yani bir yaşındaki keçinin kurban edilebildiği gibi altı aylık koyunda kurban edilebilir. İki, Ukbe bin Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte koyundan altı aylık bir toklu kurban kestik. Bilmelisiniz ki kurban bayramında kesilen kurbanda aranan her türlü kusurlardan uzak olması ve kurban olabilecek yaşta olması gibi şartlar akika kurbanında da aranır. Bu kıyasın delili her ikisinde kurban vasfında bir araya gelmesidir. Böylece 6 ayını tamamlayan koyunu, tokluyu akika kurbanı olarak kesmenizin yeterli olduğunu öğrenmiş olmaktasınız. Allah Teala en iyi bilendir. Soru ben ve eşim hanım memuruz. Çocuklarımızın akika kurbanları için ikimiz birlikte ortak olabilir. Beraber satın alabilir miyiz? Hamd yalnızca Allah'ıdır. Öncelikle akika kurbanı baba için sünnettir. Babadan başkası için sünnet değildir. Değerli alim El-Behuti Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Akika kurbanı baba için müekket sünnettir. Babadan başkası için müekket sünnet değildir. Değerli alim Muhammed bin Salih el Useymin, Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir: Akika kurbanı müekket sünnettir. Erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyundur. Erkek çocuğu için sadece bir tane koyun keserse bunda bir sapınca yoktur. Bu sebeple akika kurbanı sadece baba için sünnettir. Bir kimse akika kurbanının Kesin vakti geldiği, çocuğun doğduğu zaman fakir olursa kendisine bir şey gerekmez. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey müminler, o halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah'tan korkun. Allah'tan korkmada güç ve takatinizi harcayın. Bir kimse akika kurbanının kesin vakti geldiği, çocuğu doğduğu zaman zengin olursa bu kurban babanın üzerinedir, anne veya çocukların üzerine değildir. Eğer akika kurbanı satın almak için erkeğin parası yetmiyorsa ücretini ödemekte karısına karısının ona yardım etmek isterse bunda herhangi bir sakınca yoktur. Fakat bu yardım akika kurbanla ortak olmak için olmamalıdır. Örneğin erkeğin bir koyunun ücretini yarısını kendisi diğer yarısını da karısının ödemesi gibi karısın, kadının ücreti öderken malını kocasına hediye etme niyetinde olmalıdır. Kocası daha sonra koyunu satıp alıp kes, satın alıp keser. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. <gülüyor> Yeni doğan erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun dışında örneğin sığır ile koyun veya tavuk ile koyun akika kurbanı olarak kesilebilir mi? Cevap: Hamd yalnızca Allah'adır. Birincisi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 Deve ve Sığır'ın akika kurban olabilmesi için kurban bayramında kesilen kurbanda aranan şartlar, şartlara sahip olması gerekir. Bu şartlar ise devenin 5 yaşını, Sığır'ın ise 2 yaşını doldurmuş olması gerekir. Tercih edilen görüşe göre deve ve Sığır'a sığır birden fazla ortak olmak akika kurbanı olarak geçerli olmaz. Dolayısıyla devenin ve Sığır'ın hepsi bir erkek çocuğu için kesilmelidir. <gülüyor> Tavuğa gelince tavuk akika kurbanı olarak geçerli olmaz. Hafız İdni Abdiber Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Alimler kurban bayramında kesilen ve 8 sınıf olan kurbanlıklarda geçerli olan hayvanların akika kurbanında da geçerli olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bu konuda sözüne itibar edilmeyen şahs kimselerden başka kimse muhalefet etmemiştir. Bu 8 sınıf şudur. Koyunun erkek ve dişisi ile keçinin erkek ve dişisidir. Devenin erkek dişisi ile sığırın erkek ve dişisidir. Kurban bayramında kesilen kurbanlıkta olduğu gibi keçide geçerli olan şart bu bir yaşında olması, koyunda ise altı aylık olmasıdır. Böylelikle erkek çocuğu için iki koyun veya bir sığır veya da bir deve veya bir bazı ilim ehlinin mezhebinde olduğu gibi eğer iki koyun kesmeye gücün yetmiyorsa sadece bir, bir koyun kesmesinin caiz olduğunu öğrenmiş bulunmaktasın. Değerli alim Şirazi Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Sünnet olan erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesmesidir. Eğer her ikisi için birer koyun keserse caizdir. Değerli alim Muhammed bin Salih el Useymin Allah ona rahmet etsin. <gülüyor> bu konuda şöyle demiştir. İnsan bir koyundan başka bulamazsa bu yerini bulur ve maksat hasıl olur. Fakat Allah ona mal vermişse, zengin ise iki koyun kesmesi daha faziletlidir. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Akika kurbanında erkek çocuğu için bir koyun yeterli midir yoksa mutlaka iki koyun mu olması gerekir? Cevap.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 koyunlardan erkek veya dişi olması sizce, size bir zararı yoktur. Fark etmez. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim demiştir. Doğan erkek çocuğu için birbirine denk iki kız çocuğu için ise bir koyun kesilir. İbni Hacer Allah ona rahmet etsin. Fethul Bari de şöyle demiştir. Bu hadisler Akika kurbanı konusunda erkek çocuğu ile kız çocuğu arasında fark olduğu konusunda alimlerin çoğunluğu için bir hükümdür. Malikten rivayet olunduğuna göre o erkek çocuğu ile kız çocuğunu bir tutmuş ve her birisi için bir koyun kesilir demiş ve bu konuda şu hadisi delil göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için akika olarak birer birer koç kesti. Malik'in bu hadiste bir hücreti yoktur. Zira Ebu Şeyh'in ikrim eden o da İbn Abbas'tan Allah ondan ve babasından razı olsun rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için hakika olarak ikişer ikişer koç kesti. Yine Ebu Davud Amr bin Şuaid'dan o babasından o da dedesinden buna benzer bir hadisi rivayet etmiştir. Etmiştir. Ebu Davud'un ilk rivayetinin sabit olduğunu farz etsek bile o hadiste erkek çocuğu için iki koyun kesileceğine delalet eden hadisleri reddeden bir husus yoktur. Aksine bu hadis erkek çocuğu için bir koyun kesileceğine delalet eden hadis en fazla bir koyunun kesilmesinin caiz olduğuna delalet eder. Nitekim de öyledir. Çünkü sayı şart değildir. Aksine müstahaptır. Değerli alim Şirazi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 Buna göre insanın gücü yeterse, iki koyun kesmesi kendisi için daha fazilitli olsa da erkek çocuğu için bir koyunu akika kurbanı olarak kesmesi caizdir ve bu yerini bulur. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Bir kimse yine doğan oğlunun akika kurbanı için iki koyun yerine bir dana kesmek isterse, iki koyun yerine bir dana kesmek isterse bu mümkün olur mu?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 Erkek çocuğu için birbirine denk iki kız çocuğu için ise tek koyun kessin. İlim ehli akika kurbanı deve ve sığırdan geçerli olur mu yoksa olmaz mı? Bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Alimlerin çoğunluğu akika kurbanı deve ve sığırdan olabilir. Bazı alimler ise olmaz demişlerdir. Çünkü bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bir şey gelmemiştir. El-Minsuatul Fıkhiye. Fıkıh ansiklopedisinde şöyle gelmiştir. Kurban bayramında kurban olarak geçerli olan akika kurbanında da geçerlidir. Bu hayvanlar deve, sığır ve koyundur. Bunun dışındaki hayvanlar geçerli olmaz. Bu hanefiler, şafiler ve hamberiler arasında ittifak edilen görüştür. Malikilere göre bu iki görüşten en tercihlisidir. Bu tercihli görüşün karşısındaki görüş ise akika kurbanı ancak koyun cinsinden olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymak için akika kurbanının koyundan olması daha faziletlidir. Koyundan olması daha faziletli. Dolayısıyla burada koyun, deve, inek ve sığırdan daha faziletlidir. Burada koyun, deve, inek ve sığırdan daha faziletli. Değerli alim Muhammed bin Salih el-Useyy Allah ona rahmet etsin. Bu konuda şöyle demiştir. Kurban bayramında kesilen kurbanlıklara gelince... Zadul Mustekni kitabının yazarı şöyle demiştir. Kurbanlıkların en faziletlisi önce deve, sonrası daha sonra da koyundur. Yazarın kast, kastı şudur. Eğer devenin tamamını bir kişi keserse koyundan daha faziletlidir. Ancak akika kurbanı konusunda en faziletlisi önce koyun, sonra devenin, devenin tamamıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Şünnetinde koyun gelmiştir, belirtilmiştir. Bu sebeple koyun deveden daha faziletlidir. Buna göre <gülüyor> buna göre erkek çocuğu için akika kurbanının iki koyun olması daha faziletli olmakla birlikte bir dana sığır olmasında da bir sakınca yoktur. Bilinmesi gerekir ki kurban bayramında kesilen hayvanlarda gerekli olan şartlar akika kurbanında da şarttır. Bu şartlardan birisi sığırın dananın iki yaşını tamamlamış ve üçüncü yaşına girmiş olması gerekir. Dolayısıyla iki yaşını doldurmamış küçük dananın sığırın akika kurbanı veya kurban bayramında kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Allah Teala bana bir kız çocuğu verdikten iki saat sonra kız çocuğu öldü. Onun için akika kurbanı kesmeliyim. Cevap. Hamd yalnızca Allah'a'dır. Bu kız çocuğu için akika kurbanı kesmeniz meşrudur. Çünkü delillerin umumi oluşu buna deralet etmektedir. Bu delillerden bazıları şunlardır. Selman bin Amir Ed Tabbi'den Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akikası yeni doğan çocukla birliktedir. Doğumu üzerine kan akıtın. Akika kurbanını kesin. Ve ondan eziyeti giderin. Onun saçını tıraş edin veya sünür edin. 2. Semura bin Cünduk'tan Allah ondan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeni doğan her çocuk aşıkası karşılığında rehindir. Aşikası kesilmeden ölürse kıyamet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir. Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir. O günde kendisine isim verilir ve başı tıraş edilir. Eğer akika kurbanı için insanları davet edip yemekte toplanmanız çocuğun ölümü sebebiyle uygun değil ise, akika kurbanının etinden sadaka vermeniz, ondan yemeniz ve ondan insanlara hediye vermeniz yeterlidir. <gülüyor> Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Allah Teala bana... Bir kız çocuğu verdi ve kızım şimdi 3 aylık oldu. Fakat ben kızımın akika kurbanını kesmedim. Akika kurbanının yerine sadaka da vermedim. Bundan dolayı bana bir günah var mıdır? Bu konuda çözüm nedir? Cevap. Hamd yalnızca Allah'adır. Akika kurbanı müekkez sünnettir ve bu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 Akika kurbanının işini onu kesecek olanın sevmesine, istemesine bağlamıştır. Bu ise akika kurbanının müstahap olduğuna, farz veya vacip olmadığına delalet eder. Fakat akika kurbanı konusunda ihmalkar davranmamak gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Yeni doğan bir çocuk akikası karşılığında rehindir. Akikası kesilmeden ölürse kıyamet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir. Akikası doğumunun yedinci <gülüyor> gününde kesilir, aynı günde başı tıraş edilir, kendisine isim verilir. Şimdi sizin kız çocuğunuz için akika kurbanı niyetiyle bir koyun kesmeniz gerekir. İlimi araştırmalar, araştırmalar ve fetva daimi komitesinin fetvalarında şöyle gelmiştir: Akika kurbanı müekket sünnettir. Erkek çocuk için Kurban Bayramında kesilmesi geçerli olan iki koyun veya iki keçi iki, iki keçi iki koyun veya iki keçi. Kız çocuğu için ise bir koyun veya bir keçi doğduktan sonra yedinci günde kesilir. Bir kimse akika kurbanın yedinci günden sonraya ertelerse Herhangi bir zamanda kesmesi caizdir ve ertelemesinde kendisine hiçbir günah yoktur. Fakat en faziletlisi mümkün olduğunca bir an önce kesmesidir. Not Soruda zikrettiğiniz akika kurbanının yerine sadaka da vermedim. Sözünüz için bilinmesi gerekir ki akika kurbanının yerine mal infak etmek akika kurbanının yerine geçmez. Çünkü Akika kurbanından maksat bu kurbanı keserek Allah Teala'nın rızasına yakınlaşmaya çalışmaktır. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. 6 yıl önce benim bir erkek çocuğum doğdu ve onun için sadece bir koyun kestim. Akika kurbanının tamamlanması yani erkek çocuğu için iki koyun olması için diğer koyunu şimdi kesebilir miyim?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 Bu sünneti elde etmek istiyorsanız 6 yıl önce yaptığınız sünneti tamamlamak için şimdi sadece bir, oy bir koyun kesebilirsiniz. Allah Teala en iyi bilendir.